Allah Teala ey İsrailoğulları hatırlayın size ne nimetler vermiştik. Ya bunlara hiçbir insana nasip olmayacak şekilde günlük rızıklarını pişmiş olarak Allah kapılarına koydu. Bunu gözleriyle gördüler. Sonra parasa istediler Allah'tan. Hep bunu mı yiyeceğiz? Parasa yok mu ya Rabbi dediler. Bıldırcın kuşu pişmiş olarak kapılarına kondu. Sabahleyin kalkıyor, servis yapılmış buluyor kapısında. Müsaaden Aleyhisselam mucizesi olarak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 Musa Aleyhisselam'dan razı olsun. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ara sıra teselli e, anlamında "Ah benim kardeşim Musa ne çekti bunlardan." diye böyle ağlanmış onun namına. Az çekmemiş çünkü. Biz de Kur'an'dan okuyarak bile görüyoruz ki Musa Aleyhisselam'ın çektiğini bir insan, 5 insan, 20 insanın bile çekmesi mümkün değil. Şimdi inşallah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 insan firavunlaşınca neler yapabilir bunu görmen lazım ki 2009 yılında kalkıp da, Allah Allah bu İsa'yla onlar niye bu insanlara zulmediyor demek haricim bunlar bir sabah namazından kindi namazına kadar 300 peygamber kesmişler ne diyorsun sen ya 300 Filistinliyi desteriyle kessene olur bunların tiniyeti bu damarları bu yazık ki sen Kur'an bilmediğin için hala barıştı filmdi bilmem neydi onlarla uğraşıyorsun sen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 Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrail oğulları böyle bir sürece girdiler. Peygamber doğuruyorlar. Peygamber öldürüyorlar. Yaşadıkları yerler Ürdün'le bugünkü refah kapısı denen bölgede yaşıyorlar. Musa Aleyhisselam onları Mısır'dan oraya getirmişti. Bu dönemde peygamberler onlara işte çok fazla da bir şey söylemiyor. Sadece İyi ibadet eden 3 kişiye 5 kişiye namazı tavsiye ediyorlar. Ahlakı tavsiye ediyorlar. O kadar. Ee, sonra bunlar huysuz ve hırçın bir millet oldukları için kimseyle de geçinemiyorlar. Amerika diye bir millet var. Ürdün tarafındalar. Ee, onlar bun bunlara kafayı takmış. İsrailoğullarına. Yani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 Ee, yani basit bir şey değil arkadaşlar. Levy mahfuzdaki dosyalardan var içinde. Yani sembolik olarak da değil. Tarihi bir kağıt filan değil yani. Ee, bu bir Amerikalıların Amerika değil, Amilika bir ırk çeşidi orada herhalde Hepsi cehennemde buluştu düşün ayrı bir konu. Onların baskınlarından birinde becerip bu sandığı çalmışlar. Çalıp ürdüne götürmüşler.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 Talut bunlara diyor ki yani siz sabıkalı bir millessiniz Yolda ekersiniz. Bir daha böyle bir şey dememize diyorlar. Ne demek yolda ekeceğiz? Biz bizim için gidiyoruz zaten. Etmeyin sizi bak. Bizi imtihan edebilirsin diyorlar. Peki diyor. Bakın diyor yolda önümüze bir nehir çıkacak. Bu nehirden bir iki avuç sudan fazla su içeni bırakacağım orada. İlk testiniz orada olacak. Tamam içmeyiz dediler.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 Yol başındayken Bunlar e, Ürdün bölgesinde Cağlut'un ordusuyla karşılaştılar Kaç kişi talutun yanında 4000 bin kişi talut Ordusunu düzene koydu Cağlut'un ordusuna bir baktılar ki Bir ucundan öbür ucu görünmüyor İlk cevapları ne oldu Deli misiniz Bununla savaşılır mı ya? dediler Bırak geri gidelim Hiç olmasın sağ kalırız Dediler <gülüyor>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 cihada izin verilmedi. Cihada e, izin verilmedi. Yani cihat yasak. Konuş. Adam saldırıyor. Sen e, kılıç kullanmıyorsun. Böyle Bedir vaz'vesiyle beraber e, Allah Teala izin verdi. İzni ellezîne yuqâtilûne bi'enhum zulümü. Artık zulüm uğrayanlar cihat edebilirler diye Allah Teala izin verdi. O dönemden önce ashab-ı kiram oturuyorlar efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın önünde kahramanlık tasıyorlar. Ya Resulullah. Yani biz e, ne bekliyoruz ki? Ya aslında bunları şöyle deriz. Bırak beni şunun şöyle yapayım filan böyle e, hamasi düşünceler, delikanlı tavırları filan. Kur'an-ı Kerim onları uyardı. Böyle konuşuyorsunuz. Ama cihat emri gelince ne yapacaksınız anlamında ikaz etti nitekim. Nitekim böyle bol keseden Mücahitlik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 yani Efendimizin önünde bol keseden konuştular. Sonra iş ciddiye bineceğini anlayınca, daha iş savaş olmadan tabii, e, şey sadece Allah Teala'nın ayeti indi, anlaşıldı ki cihada izin verildi. E, ölü görmüş gibi oldular Allah Teala buyuruyor. Ölü görmüş gibi. Tabii şüphesiz, herkes için, hepsi için geçerli değil. Ama insan mantığı budur. Dolayısıyla biz talut dersinden, çift yönlü bir ders çıkarıyoruz. Lidersen bu psikolojiye hazır ol. O toplantılarda gidelim ya. filanca kurumun önünde bunlar ne demek ya? diyen çok bulunur. Hemen Nasrettin Hoca'nın Timur lenk fili aklına gelmeli. Bu Nasrettin amcanın timurlenkli olan fili hikayesi de bayağı mübarek bir hikayedir. Doğru mudur, yalan mıdır bilmem de. Çünkü Timur lenkin önünde öyle şaka yapacak kim? ne cesaret.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 Hayır, Kur'an bizi ibret içindir. Kalabalıklara güvenme. Allah'a güven ama kalabalık topla. Hiçbir sakıncası yok. Günün birinde yalnız kalırsan o zaman Enes i̇bn nadır gibi olursun. Öldüyse peygamber o dava oruna ben de ölürüm. Niye hayatta kalayım ki? dersin. Enes i̇bn nadır işte Talut'un yolundan giden kadrodan. Burada kardeşler Kur'an-ı Kerim çok fazla ayrıntılara girmemekle beraber e,